Argwani Istanbul Sinemasal sohbetler. Hazırlayan ve sunan Cüneyt Cebenoğan. Merhaba. Erguvani İstinbot'un ikinci programında ben Cüneyt Cebenoğan, Murat Tırpan'la birlikteyim. Merhaba. Murat, sen neler yapıyordun altyazıda yazı yazmak dışında? Yani yazı yazıyorum, sinema yazarlığı yapıyorum bir yandan. Bir yandan aslında akademisyenim. ...daha çok sinema akademisyeniyim... Ee, ...biliyorsun... ...yıllardır hocalık yapıyorum... ...yazıyorum, çiziyorum... ...bir üniversitedeyim şu anda yine İstanbul'da... ...böyle bir eğitimci, akademisyen yanım var... ...bir de sinema yazmaya çalışan bir yanım var... ...iki mesleği böyle bir arada yürütmeye... ...neyse ki ilgili iki şey... ...birbirini besliyor... ...bence şöyle devam ediyoruz... Evet. ...şahane bir ikili bence... Evet, böyle ...hem eğleniyorum, hem iş yapıyorum... <gülüyor> ...hem yazıyorum, çiziyorum, üretiyorum... bildiğim gibi böyle bir durumdayım. Beni çağırmana da çok mutluyum ayrıca. Ben de Bu yeni ve güzel program. Ben de geldiğim için çok mutluyum. Programımızın konsepti şöyle. Yeni bir program olduğu için ilk başlarda herhalde her programda biraz söz etmekte yarar var. Bir filmi ele alıyoruz. Tabii o filmi ele alırken onun yönet o filmin yönetmeninin diğer filmlerinden de muhakkak ki söz etmek durumunda oluyoruz. Ama temelde bir filmi analiz etmeye çalışıyoruz. O filmden şarkılar çalıyoruz. Ee, bu kadar aslında yani evet, daha ne olsun ha. aslında bunlar zor işler <gülüyor> <gülüyor> sen de biliyorsun değil mi yazarken çizerken evet. uzun evet. uzun düşündüğümüz evet. filmlerin güncel olması gibi bir derdimiz yok eski bir film de olabilir yeni bir film de olabilir filmlerin e, sırlarını işte virajlarını filan açık etmemek gibi bir derdimiz yok filmi seyrettiğinizi varsayıyoruz en sevdiğim şey spoiler yapmak değil mi <gülüyor> evet. en güzel yani evet. bir ee, spoiler yapmadan analiz yapmak çok Bazen mümkün olmuyor yani. Senin seçtiğin filmler, film ya da filmler Lynch ve Blue Velvet da aslında gündemden hiç kopuk değil ki zaten. Öyle şey değil, eski giden filmler değiller sürekli. Evet. Gündemde olan filmler. Herhalde öyle filmleri konuşmak güzel oluyor. Evet, evet böylece Murat aslında bugünkü şeyi de söylemiş evet, oldu. Öyle. Ben henüz söylememiştim galiba. <gülüyor> Girdim. David Lynch'in Mavi Kadifesi'ni bugün... Konuşacağız temelde yani. Mani, Barbie kalife üzerinden Lynch ile konuşacağız tabii ki. Lynch bir süredir film de yapmıyor değil mi? Yani şey değil. Birazcık Lynch. bekletti. Evet evet. Epeydir yap, yapmıyor. Müzik yapıyor. Müzik yapıyor evet. Crazy Clown Time gibi hmm. bir albüm yaptı. Sonra yeni bir şey daha yaptı galiba. Evet o, o yanı da güzel aslında. Dinliyorum ben. <gülüyor> zaman zaman ama e, yeni bir şey yapsa diye de merakla beklediğimiz bir yönetmen açıkçası. En sonunda zaten yarı amatör bir iş yapmıştı. Ee, Inland Empire. Empire. Bir PD-150 kamerayla ki işte hani amatörün bir üstü denilebilecek düzeyde bir kamera. Onunla bir film yaptıydı. Ve dağıtımını falan da kendisi yaptıydı Amerika'da. O, o filmden beri uzun metrajlı bir film yapmıyor. Yap, yeah. Peki ben sana bir soru sorayım o zaman. Konuğum Sor. sana bir soru sorsun. Ee, neden sen e, Blue Velvet seçtin? Şimdi genellikle Lynch'te böyle bir Mulholland Drive ya da Lost Highway konuşulur, Hayranları daha çok severler ama sen bir Blue Velvet'çı mısın acaba? Pardon ama sen seçtin. <gülüyor> <gülüyor> Yok sen biraz dayattın. Bayağı, Blue Velvet olsun mu dedin? Hayır canım. Allah Allah. <gülüyor> ben de kendi kendime dedim dedim ki şimdi Lynch böyle e, daha rüya ve rüya atmosferi anlaşılması güç filmler yapan bir yönetmen. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Herhalde bunu videolar tabii ki. Ee, biraz daha düz, daha kolay okunur bir film olsun. Oradan Linch'e yelken açalım diye mi? Çünkü ben öyle görüyorum Blue Velvet'ı. Vallahi Murat ben böyle bir şey söylemediğimi düşünüyorum. <gülüyor> ben daha çok Lost Highway üzerinde durduğumu düşünüyorum. Sen Blue Velvet dedin diye ben. Ama telefonda bir şeyler işte kaybolmuş Lost in Highway. <gülüyor> Aynen olmuştu. <gülüyor> Telefon hatlarında kaybolmuş herhalde bir şey. Ben hakikaten Lost Highway'i yapmayı... Daha çok düşünüyordum ama Blue Velvet'ı sen neyse. İyi e, o zaman birbirimiz istemiş zannetmişiz. Tamam. Bunda da bir keramet vardır. Vardır herhalde. Yani. Vardı, bir bilinçaltımızda bir şey vardır yani. Evet e, sence Blue Velvet ne anlatıyor gibi dangadan... Blue Velvet adam, ne, adam, ne adam, anlatıyor? Böyle. Zor işler böyle kolay cevap verilmeyecek sorular bunlar ama... Açılış sekansı belki bu şeyi veriyordur. Biz bu programda herhalde filmlerin izlendiğini varsayıyoruz. Evet, evet, Ancak evet. böyle zevk alınır bu muhabbetten. Ee, yani böyle bir Amerikan rüyasının, bir huzur atmosferinin, bir masumiyetin hüküm sürdüğü bir atmosferin nasıl dağılabileceğinden ya da böyle görünüşte böyle olan bir atmosferin arkasında bir takım korkuların, kaygıların ...bilinçaltında kişi ya da toplumsal... olabileceğini gösteren bir film aslında. Böyle bir hı hı. karanlık bir film. Yani. E, sembollerle yüklü bir film. Ve... E, ...bunun dağılması sonra belki bir nebze... ...bu tartışılabilir ama yeniden toparlanması... ...ve huzurun kurulmasıyla biten bir film. Birçok David Lynch filmi gibi... E, ...bizi huzursuz etmeye çalışan... Hı hı. E, ...bilinçaltımıza... Böyle ...bakmaya çalışan... E, ...zor bir film ama... Biraz anlaşılabilir simgelerin de böyle kurcalandığında yerine oturduğu bir film. Hı hı. Ee, şimdi yani 1963 yılının bir şarkısı filmin adı Blue Velvet. Hı hı. Benim de çok sevdiğim. Programdan önce sana en son yeniden bir coverlandığını ve onu da sevdiğimi anlatıyordum. Gerçekten playlistlerde sürekli gördüğüm ve sevdiğim bir şarkı. O 60'lardaki bu şarkının ortaya çıktığı zamanda işte bu Kennedy kaseti falan Amerika'da böyle bir şey atmosferi var. Bu masumiyetin itirlişi meselesi gün gündemde. Salinger gibi yazarlarda da bu çok görülüyor o dönemde. Lynch de bu şeyi çok iyi kullanabilen bir adam. Yani bir Amerika bir yerde okudum gelmeden şöyle bir bakayım dedim hatırlayayım filmi. Lynch'in bir sözünü okudum. Şey diyor. İşte aslında çok zor bir şey değil ya yani bu filmin anlattığı. Çok büyük matah bir şey değil diyor. Yani basit hmm. bir ya, meseleyi anlatıyor. Amerika hikayesi bu Amerika'nın belki böyle bir bağlantı kurulabilir o toplumsal atmosferle ama o e, tabii onun dediği kadar da basit değil yani onun bir bu var Hı -hı. ve biraz psikanaliz biraz işte düş bilim ruh bilim bunlarla ilgileniyor olmak gerek onu okuyabilmek için Hı -hı. E, böyle bir film yani biraz karanlık biraz zor bazıları için kült bazıları için fazla düz linçe göre Hı -hı. ben de biraz öyle bulanlardırım bir film ama benim için de önemli bir filmdir. Yani Hı -hı. belki de psikanalitik e, okumayı anlatabilmek için mesela biz üniversitede de çok yapıyoruz bu analiz işlerini derslerde ve ideal bir film aslında. Yani Hı -hı. Kulak meselesi mesela değil mi? Hı -hı. Yani Hı -hı. filmin Tabii, başından de, giriyor ve çıkıyordan. Değil mi? Kulaktan giriyor, kulaktan çıkıyor. Gireyim Hı -hı. mi o meselere hemen yoksa öbürde girelim şey gireceğiz zaten. vaktimiz Hı -hı. sanırım var ona. Ee, şeydi 63 olmasına biraz şaşırdım ben gelmeden önce biraz okudum filmle ilgili hep şöyle deniliyor bu 1970'lerin e, imgelemiyle 1980'lerin imgeleminin bir biraz karışık doğru şarkıdan bahsettim şarkı doğru ha, doğru ama, ama filmin bir zaman şeyi yok. Zaman şeyi yok ve e, görüntüler daha doğrusu e, kurduğu Amerikan imgesi böyle elli ile ellilerle 80lerin ama 60ler pek yok deniliyordu, da. ondan şarkının 60lardan kalmış olması ilginçti ha ilginç diye düşündüm. Hatta 60'ların ve 70 gündemde olmamasını biraz yine şeye bağlıyorlar o 60'ların ve 70lerin özgürlükçi ortamında işte kadının e, sesinin daha çok çıkması alt Etnik kimliklerin kendilerini daha çok Hı -hı. göstermesi Hı -hı. vesaire. Bunun öncesindeki bir Amerika ve bunun sonrasındaki bir Amerika. Yani bir tür erkeklik krizine neden neden olduğunu iddia ediyordu. Okuduğum yazı bu şeylerin olmasının, bu beyaz erkek iktidarını sınırlayan gelişmelerin olmasını. Ve filmdeki Jeffrey karakterine falan biraz da öyle bakıyordu. Hı hı. Ee, onun için böyle bir 50'ler ve 80'ler hani David Lynch'in de gençliğini yaşadığı ve o günlüğü yaşadı yani 60'ları 70'leri bir şekilde atlıyor gibi evet öyle görünüyor belki de bu zamansızlık hani e, daha psikanalizin de böyle Her zaman ve her coğrafyaya e, açıklayıcı bir kuram olma iddiasıyla da bağdaşıyor. Yani bu imgeler zaten evrensel ve her durumda karşımıza çıkabilecek. Hı -hı. Yani kastrasyon imgesi, baba imgesi değil mi? Hı -hı, hı -hı. Yani oradaki hı -hı. erkeklik, bir olgunlaşma süreci, kadının konumu vesaire. Hı -hı. Yani Belki daha genişletiyor meseleyi. Hı -hı. O yüzden... E, doğrudan zaman verilmemesinde ben şey buluyorum ya güzel buluyorum şimdi bir de şöyle bir şey e, denilebilir mi ama yani 50'ler e, böyle bir tür daha doğrusu şu, şu iddia ediliyor da ondan söylüyorum sana hani Hı -hı. güzel mi değil mi ama niye e, David Lynch'le böyle bir ikili ikilikler ikilik dikotomiler karşıtlıklar var, yani evet. Sürekli var yani. evet. yani bir yanda çok masum çok temiz çok pırıl pırıl bir tablo Hı -hı. bir yanda şiddet Kötü, vahşet evet. dehşet falan Yani bu blue velvet içinde böyle bir ikilik var. İki tane net dünya var. var. Net. Çok çok net var. 50'lerin Amerika'sı kafadaki o e, bir tür naiflik belki bir tür e, masumiyeti çağrıştıran Amerika'yla şu işte bugün o ya da o gün 80'lerin işte Reagan'ın saldırgan Amerikası'nın evet. falan farklı bir Amerika'nın evet. Gerçi 50'lerde çok muhafazakar yani. <gülüyor> Makarti dönemi ama yani belki evet. şeyin e, David Lynch'in işte ilk gençliğini yaşadığı daha masum bir dönem olabilir tabii ki. Ya yönetmen okuması yapılabilir. o zaten ha. seviyor kendi hikayelerini katmayı bu filmlere. Evet biz aslında onu yapalım ya yani yönetmen okumasından da kaçmıyoruz <gülüyor> zaten ilkinde de kaçmadıklar. Son Trilogy'da evet, haftaki... ama la son Trilogy'de kaçmak mümkün <gülüyor> kaçmak ya? mümkün değil tabii. İşin içinde o kişiselli. Yani. yani işte böyle zamansız bir hikaye. Ama e, bir replik var filmde benim çok sevdiğim. Dünya çok garip bir yer diyor. Evet, evet yani her zaman garip bir yer olmaya devam ediyor Lynch için. Yani son filmlerinde de öyle. Hı hı. Muhtemelen yeni filmde de bu garipliğin hikayesini anlatacak. Eninde sonunda böyle bir kişisel bir yanı var. Hı hı. E, Blue Velvet e, politik bir film mi diye hı hı. sorarsam bu senin söylediklerin üzerinden. Yani... Lynch'in çok politik olduğu da düşünülmez genellikle. Evet. Daha kişisel olduğu, daha iç dünyasına dönük bir sinema yaptığı düşünülür ama hı hı. belki de W. Velvet böyle bir senin anlattığın üzerinden okunursa biraz daha politik bir film olarak görülebilir. Ne dersin? Yani e, politik e, olarak suçluyanlar işte yani faşizan olduğunu iddia edenler bile var. E, ama yani işte David Lynch'in e, ne olduğunu aslında biliyoruz. David Lynch bugün işte transandantal meditasyonuna inanan, evet, dünya barışı için e, çalışan, e, bence şey gibi, anlamsızca şey, çalışan ama çalışan. While Dead Heart'ta aşıklar şeydir yani ya, dünya mutlu bir yer olsun diye. Hmm. Tek tekleri odur onun gibi bir şey. Oradaki <gülüyor> kahramanları <gülüyor> gibi. Hmm. Evet. Tuhaf bir adam. Zaten Tuhaf. onun hayranları da biraz ben de dahil. Ya yani o tuhaflığı seviyorlar. Aynen çünkü. öyle tabii canım. Ben de o tuhaflığı çok seviyorum. Yani bir David Lynch filmini anlamasan bile genellikle bir şekilde çok etkilenerek çıkıyorum. Anlama isteğiyle çıkıyorum. Hani bazı filmlere girersiniz anlarsınız ve çok basitli sıkılırsınız. Bazılarına girersiniz anlamazsınız ve anlamak isterse çok sıkılırsınız. <gülüyor> Cüneyt ben şeyi hatırlıyorum. ...bu Rea bir yazısı vardı... ...bizim altyazının yüzüncü yıl e, sayısında... ...orada çok küçük bir yazıydı... ...ama şey diyordu işte... ...biz çok rasyonel olarak anlamayı... ...eleştirmenlerimiz özellikle ve izleyici olarak... ...ben de bu saplantıya kapılıyoruz... ...ve her şeyi anlamaya çalışıyoruz... ...ya buna ihtiyaç çok diyordu... ...bunu şey üzerinden anlatıyordu... E, ...Uncle Bond Me Remember His Past Lives... E, hmm. ...bu eski hayatlarını hmm. hatırlıyor... ...Amcam filmi üzerinden... Hmm. E, Ya anlamadım diyor ama yani film iyi yani bende ben bir şeylere dokunuyor çünkü. Bilinçaltımda bir yere dokunuyor. Geçmişimde bir anılarımda bir şey çağrıştırıyor ve yaratıyor. Belki de öyle biraz da dev de için. Hiç herkes için Hı. farklı yorum. Yani Mulholland Tıray mesela çok zor bir metin ve anlaşması en zor filmlerinden birisi şeyin Hı. için ama seviliyor mesela. Evet, evet. Yani, Hani eleştirmenler bile bu konuda <gülüyor> şey değil anlaşamıyorlar. Zor yorumlar bunlar. Belirsiz yorumlar. Bu Leverwood'da da öyle. Bu bir rüya mı değil mi yani mesela tartışması. Evet. Tartışılır tabii. Ama insanlar seviyor. Yani çok kişisel bir bağ kuruluyor çünkü filmleriyle. Doğru. Zaten yani de Trier değil, gibi değil mesela. Trier konuşmuşsunuz geçen hafta. Evet. O çok rasyonel. Yani onu açıklayabilirsiniz. Oku, okunmaya çok açık. Antichrist? Evet. En fazla o belki. <gülüyor> yani <gülüyor> onda biraz okuma düşüğü Ama çekilebilir. Nemfo mesela çok net. Nemfo çok net. Simgelerin hepsi yerlerinde. Evet. Lynch için bu tuhaflı Blue velvet'te da var yani. Hı hı. Net bir şekilde var. Evet. Sevenler de o yüzden seviyor. Hatta sevmeyenler biraz düz oluşu, daha rasyonel oluşu yüzünden mesela sevmiyor. Öyle de bir şey var. Evet. Onun hani öyle filmleri straight story falan, değil mi? Sevilmiyor yani aslında bazıları tarafından. Ya, evet. Yani tipik linç değil. Çok güzel film aslında. Değil. Yani, değil. Tamam. tuhaf şey. işler yapsın. Bilinçaltı, evet. karanlık, değil mi? Evet. Ee, korkularımız, böcekler, hayvanlar, değil mi? Bir gizem ama çözülmeyen. Bazen çözüldüğü zaman çok önemli olmayan çözülmesi. Çünkü başka bir derdi olan Hı -hı. rüyalar, kabuslar, ölüm korkusu. Yani bir sürü tema var. Hı hı. Ama bu temaların bir şeyi var karmaşası. Aslında hı. bütünlüğü her zaman yok. Ee, böyle filmler yaptıkça Lynch <gülüyor> sevilecek. Yani onun şeyini hatırlıyorum mesela ben. Rabbids diye bir çok e, bir dakikalık bir buçuk dakikalık kısa filmlerden oluşan bir serisi vardır. Ve inanılmaz iyi. Yani hiçbir şey yok ama. Yani çok etkileniyorsunuz. Yani bir evin içinde tavşanlar üçü yapıyor. Anne baba her rol var. Hepsi tavşan. <gülüyor> Ve çok çok iyi. Neden iyi sor bana ben bilmiyorum evet. Bu işi yapıyorum ama bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir kapana kısılmışlık hissiyatı yaratıyor Bende çünkü hmm. o hissiyat yeterli hmm. düşünüyorum Peki şimdi e, filmin Soundtrackinden bir şarkı dinleyelim Herhalde hangisini çalacaksın? Blue Velvet Blue, Velvet, Blue, Blue, Blue Star, Star. Tamam. Isabella Rossellini söylüyor Blue Velvet Blue Star <gülüyor>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 Radyo'dayız 94.9 Arguani İstimbot adlı programdayız. Ben Cüneyt Cebenayan, konuğum Murat Tırpan'la David Lynch'in Blue Velvet Mavi Kadife adlı filmini konuşuyoruz. Evet konuşuyoruz. Evet Blue Velvet şimdi biraz psikanalitik yorumlarına girelim istersen. Şimdi, ee, tamam. Yani buna bir işte erkeğin olgunlaşma e, hikayesi olarak bakanlar var. İşte Blue Velvet şöyle bir hikaye anlatıyor Jeffrey diye bir erkek karakteri var Bu erkek karakter Kolejde, üniversitede okuyor Yaz tatilinde babasının yanına gelmiş Babasının bir hırdalaçı dükkanı var Babası Bir beyin kanaması gibi bir şey geçiriyor Ya da kalp krizi Ne olduğunu tam Hı -hı. bilmiyoruz Hastaneye yatıyor Babasını hastaneye ziyaret dönerken erken Jeffrey yerde bir kesik kulak buluyor Onu polise götürüyor. Polis e, sin, polis müfettişinin kızı da kızıyla da orada tanışıyor ve aralarında bir yakınlaşma başlıyor ve bu bir aşka doğru evrilirken Jeffrey bir yandan da e, nedense dedektifliğe soyunuyor ve polise bırakmıyor bu meseleyi anlamaya çalışıyor bunun arkasında ne var ne var diye ve bu onu Dorothy Valens adlı bir şarkıcıyın Ya götürüyor, şarkıcının evine gizlice giriyor, orada bazı şeyler öğrenmeye başlıyor. Öğrendiği şeyler, biraz korkunç şeyler işte kadının kocası ve oğlu kaçırılmış. Bunun nedeni de Frank adlı bir kötü adamı var filmin. Hı hı. Frank bu kaçırmayla Dorothy'yi kendi istekleri doğrultusunda davranmaya zorluyor. Amacı o, Bir fidye falan istemiyor. Sadece Dorothy'yi kullanmak, ebüz etmek, kötüye kullanmak için yararlılıyor. Dorothy ile Jeffrey arasında bir ilişki başlıyor. Derken işte vesaire son çatışma vesaire. Kulakların sebebi de belli oluyor ondan değil mi? Ha, ha, ha. Şimdi Buna tabii çok psikanitik yönden bakıla, bakılıyor. Önce bir baba, asıl babası elemine ediliyor. Bir kalp krizi ya da beyin kanamasıyla. Fakat bir Alternatif aile kurulduğu şeklinde yorumlanıyor. Dorothy Wellens, Frank ve Jeffrey arasında. Yani işte şarkıcı kadın e, Frank ve bizim kahramanımız Jeffrey. Jeffrey, Ödüpar Karmaşan'ın bütün gereklerini yeniden <gülüyor> geçiriyor. Annesiyle ya, evet. babasını öldürüyor. Şey, e, ben filmi ilk izlediğimde çok da böyle hani, yıllar oldu tabii. Bu işleri bilincinde bir insan olmayarak... Freud çok okumamış bir insan olarak herhalde yeni çıktığı zamanlarda şeye takılmıştım bu Jeff'in saklandığı ve onları gördüğü bir sahne var zaten filmle ilgili hani bütün şeylerde muhabbetlerde de o sahne öne çıkar ama ben tabii bunu bilinçsizce etkilenmiştim o sahneden fakat sonra neden etkilendiğimi anladım. ...bir süre sonra. Bu anlattığın bütün... ...bu ödüp hikayesinin yeniden ailenin... ...kurulması, Frank'in girmesi... ...Jeff'in büyümesi... E, ...yeni bir kadın bulması Dorothy. Bunun üzerinden o sahnenin... ...çok önemli bir yeri var. Yani... ...hikayesini oluşturmada filmin belki de o bölüm... ...Jeff'in... ...gizlice onları izlediği... ...ve Dorothy ile ilk e, ilişkisini... ...yaşadığı... E, ...bölüm çok önemli. E, çünkü şey... ...yani... E, biz, Psikanalizde ilk sahne primal scene dedikleri ve çocuğun işte anne babasını sevişirken gördüğü sahne hatta sevişirken görmek bir yana onun böyle bir şeyler yaptığını böyle beraber olduğunu kirli işler çevirdiğini kendi aralarında bu şeyler yaptığının bilgisini ilk edindiği. ...görmesi, sahne, görmesi şartta değildir değil mi? Fayda. Evet yok. Şey biliyor yani artık çocuk... ha böyle bir şey var ve bunlar... bu ...işler çeviriyorlar. Hı -hı. E, ama nasıl olur yani ben aslında... ...anneye aşıktım. Yani erkekse çocuk. Yani böyle bir şey varmış... ...ve ben burada babayla rakip oluyorum... ...gibisinden bir şey başladı. Bir nokta bu ilk sahne. O ilk sahneyi... ...sinemalaştırıyor aslında şey. Hı -hı. Burada. Lynch ama kendi buyla ...sinemalaştırıyor. Bir de işin içine... ...Sadomazo eskiler... E, ...giriyor. Şimdi... Ee, ...gerçekten de çok önemli... ...filmi çok açıklayan bir bölüm o bölüm... ...çünkü hani orada Dorothy ile de bir şeyleri var... Ee, ...hatırladığım kadarıyla... ...şey diyor hani ne istiyorsun diyor... ...o da bilmiyorum... ...diye cevap veriyor... ...çünkü ne istediğini bilmiyor aslında... ...fakat şimdi burada Dorothy... E, ...Sender'in zıttı bir karakter olarak... Hı hı. ...konumlanmış ve bir anne figürünü... ...buradaki okumalara göre bir anne figürünü... ...temsil ediyor... ...çünkü orada... Annesini elde etmeye çalışan aslında onunla ilgili cinsel istekleri olan bir erkeğin ilk sahneyi bir dolabın içerisinden izlemesi ee, ve Frank gibi bir adamın maço tamamen ona sert davranan yani babayı temsil eden bir adamın da annenin üstüne çıkması ve anneyi bir şekilde cinsel olarak kullanıyor olması. Ee, tabii çocuğun bundan etkileniyor olması ve Frank'i düşman olarak yok edilmesi gereken baba, öldürülmesi gereken baba olarak konumlandırması Bunu gösteren bir sahne. Tabii Frank'in de hani başka meseleleri var değil mi? Onun da aslında babanın yerine geçmek, bir oral döneme saplanmış bir karakter. pre deniliyor. Yani hmm. Ödüp, öncesi bir takım <gülüyor> işte ödük öncesi ya zaten şey ha. oral dönem Orada, yani memen falan diyen bir karakter sürekli. İşte hmm. ona sürekli işte küfür eden bir karakter sert davranan bir karakter ama babası da şeyde maske takan bir karakter ama babası da işte yoğun bakımda yatıyor aslında hasta ölecek hmm, maske değil de bir türlü solunma, solunma ha, cihazı solunma cihazı yani babayla bir özdeş aslında babanın evet, güçsüz evet. babanın yerine geçen hani. Öyle... aslında bütün babalar güçsüz yani Frank de güçsüz aslında. Güçsüz güçsüz bunu tezcillendirmeye yani işte o F'li sözcüğün hani söylendiği En çok söylendiği filmlerden bir tanesi. Blue evet. Sürekli bu geçiyor ve e, böyle olmasın de... bunu tescillemeye çalışması. Yani bunu yapabiliyorum ben artık güçlüyüm. Hani dedin ya bütün babalar güçsüzdür. Frank de güçlü bir baba olma diyetinde de Bunun için kullanıyor hmm. e, aslında. Tüm ve... babalar güçsüzdür demedim aslında. Buradaki babalar güçsüz. Buradaki aslında... babalarda bir iktidarsızlık var. Yani işte baba olma. Jeff'in gerçek babasında da var. Frank'te de bir iktidarsızlık olduğunu aslında film boyunca sanki görüyoruz. Yani var. Evet yani cinsel anlamda bir iktidarsızlık tan söz edebiliriz. Yani başka türlü bağırıyor, çağırıyor, öfke bilmem ne falan ama. Ee... O zaman onu şeye bağlayayım ben. Ee, hmm. Bu kulak meselesine bağlayayım. Hmm. Ee, şimdi Rüyalar'ın yorumunda Freud'un meşhur kitabında bu e, meseleye şöyle yaklaşıyor. Freud diyor ki bir e, alt cinsel organlarla ilgili duyulan endişelerin yani kastır edilme, iyidiş edilme. kompleksinden bahsediyor burada aslında. Vücudun üst bölgelerine uygulanmasından bahsediyor. Yani, tabi bunu rüyalardaki yorumu... Gerçi Lynch filmi de rüya gibi düşünürsek Freud'a çok uyuyor. Ee, yani işte kafa kesilmesi, kulak kesilmesi, burun kopartılması, bilmem ne gibi şeylerin tamamen e, kastire edilmenin göstergesi hı hı. olan e, sembolik rüya malzemeleri olduğunu söylüyor. E, bunu uygularsak buraya zaten o kulak meselesinin de işte bu güçsüzlüğün Kastır edilmenin filmde tamamen endişesini gösteren bir sembol olduğu Hı -hı. ortaya çıkıyor. Yani neden kulaklarını kesmekle tehdit ediyor ki? Hani değil mi? Temel tehditlerden bir tanesi bu Frank'in yaptı. Öldürme yani başka bir şey değil. Kulak kesme. Hı -hı. <gülüyor> Dolayısıyla dediğin gibi evet yani o da aslında sorunları olan, iktidar sorunları olan bir karakter. Hı -hı. Ama bunu sürekli test bir tür e, şeylerin e, teşircilerin yaptığı gibi. Yani hani teşirciler... Göstererek emin olmaya çalışırlar ya Frank de sürekli işte bu F-word'ü tekrarlayarak kulak meselesiyle ilgili olarak sert davranarak hı hı. E, küfür ederek bunu tescillemeye çalışıyor. Bir tür simge başka bir simgeden de belki şöyle söz edebiliriz. Hani e, bir mavi Rob şambur gibi bir şey var ya e, neden Ronatan e, neyse e, Dorothy'nin giydiği. Yani şarkıcı kadının, anne figürünün... Blue Velvet. E, Blue Velvet. E, bir mavi kadife, bir röptoşamburu var. Onun bazı yerleri kesilmiş durumda. Çünkü Frank bir parçasını, kendi ağzına bir parçasını e, şeye sok, şeyin ağzına sokuyor. E, Dorothy'nin ağzına sokuyor. Bir tür bu mesela şeye benzetiliyor. Bir tür e, göbek bağı. Hı hı. Anneyle an olan. Anneyle tabii. olan göbek bağı. Yani işte Ödepal öncesi sorunları oldu. Sallarının da belki. Şey de okuyabilirim. Mesela... Şu anda düşünüyorum bunu. Hı -hı. Ee, film mavi gökyüzüyle başlayıp mavi gökyüzüyle biter. Hı -hı. Yani Blue'nun bir şeyi de hani bu Amerikan rüyası mutlu kasabanın maviliğinin bir şekilde bozulmasıdır. Hı -hı. Belki de o Blue Velvet'ın kesilmesi parçalanması da. Hı -hı. Hani o mavi bütünlüğünün bir, bir, bir süre yok edilmesi sonra tekrar tesis edilmesi tabii. Huzurun o masumiyetin tekrar geri dönmesi gerekiyor. Ama tabii sonunu konuşuruz. O ne kadar Lynch buna inanıyor bilmiyorum. Evet. Bir tuhaflık evet. sürüyor çünkü sonu Sürüyor değil mi? Evet. evet. Bu doğru. Ee, yani o sahne gerçekten bütün karakterleri böyle tanıtan, dertlerini anlatan anne ilişkisi Frank'le olan şeyin Jeff'in ondan sonraki ilişkisini belirleyecek olan bir şey sahne olarak konumlanıyor. Röntgencilik sahnesi. Değil Belki mi? de şey diyebiliriz değil mi? Ee, bilmiyorum ama olabilir. Sinemadaki bu ilk sahnenin en etkili örneklerinden biri olabilir. Olabilir. Yani Freudian ilk sahneyi örnekleyecek olsak sinemadan olabilir evet. bu sekansı gösterebilirdik. Kesinlikle gösterebilirdik bence de. Tabii evet Frank'in e, bir şey içinde oluşu da çok enteresan. Yani bir kendisine daddy dedirtiyor, baba dedirtiyor. Ha, evet, e, onu bir bak. de baby dedirtiyor. Yani, Doğru. E, böyle bir salınım içinde baba ve bebek Evet, evet. Ya de, niye dedi dedirtiyor? Yani ne kadar net değil mi? Evet. Biraz da simgeler fazla net ya bu filmde. <gülüyor> <gülüyor> çok oturuyor yani. Ama yani ben şun, ben de şunu hatırlıyorum Senin gibi ben bunu seyrettiğimde... E, ...çok etkilenmiş ama pek de bir şey anlamamıştım. Hatta o zamanlar filmlere... ...bir tek açıklama... ...bakış yöntemi vardı. O da ideolojik <gülüyor> çözümleme iyiydi diyebilirim. <gülüyor> yani psikanalizden falan haberdar değildim. Boğaziçi Üniversitesi'nin kütüphanesine gidip... ...o zamanlarda hala işte... Bir yabancı dergilerin getirildiği bir kütüphanesi vardı. Film Quartier'li dergisi vardı. Hatta işte o yazdı şu anda yanımda. Wow. O, e, Blü, film Quartier'li'den Blue Velvet'in e, eleştirisini oku dedim. Bunu mu? Evet ha -ha. bunu. Ve bu bir psikanalitik bakış. Anlamadıydım. <gülüyor> Birkaç kez yine de okudum Yine anlamadıydım falan. E, ve sinir oluyordum Çünkü bu dergi daha öncelerde böyle... 68 yıl yı zamanlarında filan sol ideolojik evet, şeydi. Ee, sonra bir ya yani Nereden çıktı bu psikolojik? İşte, politikleşme falan diye böyle bir sinirlendirdiydi benim zamanında. <gülüyor> Ama yine de merakla okuyordum yani. Ama yani sonradan işte sadece ideolojik çözümlemenin ideolojik kısmının yetmediği anlaşıldı. Evet. Ee, i̇şte Altuselin falan da artık böyle değil mi? Şey işin içine daha sonra lakanı sokmaları. Yani buna ihtiyaç vardı çünkü... Öyle evet. bir eksik vardı nihayetinde. şimdi bir psikolojik tarafı var. Evet. İdeoloji biraz da bu psikolojiyle de yürüyor, yürüyor artık. Bunu öğrendik biz. Evet, evet. Yani ikisini bir şekilde e, şey yapabilmek lazım. Dengeleyebilmek falan lazım. Ne sadece psikoloji ne sadece sosyal bilmem ne bir bakış. Hı hı hı. E, sosyolojik bir bakış. İkisini de dengeleyebilmek lazım. Ki genellikle yapılamayan bir şey diye düşünüyorum. Evet ya ama şey... Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. yani Hı. Simgeler meselesinde biraz Lynch'ten beklemediğim kadar açık olduğu için mesela şimdi o minval üstüne devam edelim. Biraz yolu açmış oluruz. Filmin açılış sekansı değil mi? Böyle herkesin çok sevdiği e, bir Rüya Amerikan kasabası Blue gökyüzü, işte mavi gökyüzü el sallayan çocuk, itfaiyeci yürüyen çocuklar e, bahçe, çitler güzel, her şey güzel. Sonra Jeff'in babası işte kriz geçiriyor. Köpek. Oradaki mesela e, e, simgeler, simgeler de çok e, aslında direkt simgeler mesela. Şey, onunla dalga geçiyor galiba. Yani ho, e, hoz, şey hortumda tıkanıklık oluyor, <gülüyor> damarda tıkanıklığa simgesine dönüşüyor. Ve tipik o Amerikan rüyasını temsil eden, her şeyin huzurlu olduğunu gösteren tipik simgeler falan. Tabi orada ironi var. Onu kabul etmek lazım. Yani onu direkt kullanıyor ama onun bir nedeni var tabii. Çünkü bir süre sonra adam öyle kriz geçirdikten sonra değil mi otların altına inecek kamera ve karıncaları göreceğiz. Evet. Bu da yine yani ben bir Freud şey yapayım alıntısı çok lazım oluyor bu filmlerde böceklerin bu tür hayvanların küçük hayvanların tamamen bilinç altındaki korkuların bizim böyle tam, tam kaygıların da tabii çünkü hani kaygı nedensiz korku. ...olabiliyor güvensizlikten kaynaklanan... ...ve nedensiz olan korkular. Bu kaygıların simgesi olduğunu... işlerin bir şekilde yoluna gitmediğinin... ...simgesi olduğunu ve bu... ...böceklerin de hani sinemasal olarak... ...bu şekilde işlev gördüklerini... Yani ...sembolik... Yani anlamda düşünebiliriz. Ee, biliyoruz bunda ya. Bu çok sık kullanıyor. Hani hiç konkuşları da beladır... ...mesela o anlamda. Hmm. Ee, buradaki özellikle karınca meselesi... ...böyle çok fazla olan böcekler... İşte bizim beynimize üşüşen böyle böceklerin ve tehlikenin kaygılarımızın sembolü. Şimdi burada da direkt bu güzel manzaranın altına giriyoruz tabii hani o Amerikan evinin altına girdiğimizde zaten korku filmlerinde şeydir ya hani ev güzel ama bodrumda tehlikeler var hı hı. bilinçaltı orası çünkü hı hı. E burada da bir şekilde o böcekler var ve o böcekler biraz Frank'e gidiyor hı hı. aslında Öyle kulak kesen. Bu ataerkilliği temsil eden ve onu ispatlamaya çalışan bir babanın kötülüğün getirdiği tehlikeler. Zaten filmde ilginç şeylerden bir tanesi de mesela Jeff'in Dorothy'nin evine girdiği sahnede gizlice girdi. Yani çaktırmadan diyelim gizlice değil de. Kimliğini bir ilaçlama şey olarak. Böcek ilaççısı. Evet böcek ilaççısı. Yani aslında bir böcekleri öldürmek... sorumluluğunun da olan bir insan zaten hani dedektifiyle konuşup o gizemi çözmeye çalışması böcek ilaçlama rolü yapması, Franklin e, baba olduğunu öldürülmesi gerektiğini düşünürsek kulak kesen e, tehlikenin oradan geldiğini düşünürsek e, o böcek, bu böcekleri ilaçlamak isteyen e, ve büyümesi ve onları yok ettiğinde büyüyecek olan erkekliğin teftirleyecek olan adam diye düşünürsek her şey yerli yerine oturuyor hı hı. yani dediğin ya yeni bir aile evet işte ben biraz ondan hoşlanmıyorum. Hani hı hı. o güzel manzara altında böcekler, onların yok edilmesi gerekiyor. İlk sahne oradan o çıkıyor ve yani herhalde baba linç... çocuğu dövüyor mesela evet. değil mi? O sahne de güzel bir sahne. Baba çocuğu dövüyor hangi şey, sahne? Frank hani Jeff'i döver ya bir yerde. Ha önce Jeff de babaya yumruk atar. Atar. Ha, i̇şte hmm. kavga ederler sonra hmm. onu döver hmm. Evet. Aslında orada yani babanın da düşman Bir baba olması enteresan Yani babanın artık çocuğu e, rakip Olarak gören bir baba e, Fakat babada bir tür eşisellikten de Söz etmek mümkün diye düşünüyorum Ama ona gelmeden yine biz şu Geldi e, mi zaman? Geldi evet bir şarkı, çalacağız? bir şarkı daha çalalım e, Bu sefer In Dreams'i dinliyoruz Roy Orbison söylüyor A candy color clown They call the Tiptoes to my room every night and Just to sprinkle of stardust and a whisper Go to sleep, everything is all right I close my eyes Then I drift away into I softly say Asylum Claire Like dreamers Do Then I fall I can't help it if I 24.9 Açık Radyo'dayız. Erguvani İstinbot yoluna devam ediyor. Ben Cüneyt Cebenoğan, Murat Tırpan'la birlikte Blue Velvet'i tartışıyoruz, konuşuyoruz. David Lynch'in Mavi Kadife adlı filmini yani. Evet, Sen evet. babadan bahsetmiştin ne diyecektin? Ha babadan bahsetmiştim. Babanın işte eşcinsel gibi. yanları olduğu da söylenebilir. Ee, mesela... E, bir e, mekana gidiyorlar. Dorothy'nin oğlunun e, şey tutu, rehin tutulduğu hı hı. mekana gidiyorlar. Orada işte bir sürü kadın var. E, o kadınlarla hiç ilgilenmiyor fakat orada bir gay görünümlü bir erkek pimp olduğu da söylenebilir. Frank'in ilgisi tamamen ona. E, ve sonra bir e, Jeff'le öpüşme sahnesi oluyor. Jeff'i götürdüklerinde Oradan alıyorlar, götürüyorlar ya. Hı hı hı, Rus sürüp e, Jeff'le öpüşme sahnesi var. Orada bir, işte, bir tür bir seksüel bir yanı olduğu söylenebilir belki şey. O imalar var. Evet. Yani bir yandan hani e, macho ve sert bir erkek dediği var ama bir yandan da böyle bir yanı var. Yani zaten galiba onu e, sağlayamamış bir erkek olmasını istemiş Lynch Frank'in. Yani öte yandan biraz önce konuşuyorduk ee, iki tane bira markası var ya filmde de. Hı hı. Üç tane var. Üç tane. Şimdi bir tanesi mesela daha böyle yumuşakların daha erkek hı. olmamışların içeceği bira baba mesela şeyi içiyor. Daha sert. Onu bir de Frank'in içtiği var. Ha. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle kodlar var ama orada bir belirsizlik yaratılmış. Evet ben de mesela Frank'in e, bu çizdiğimiz şey üzerinden tablo üzerinden çok eşcinsel eğilimli olmasını beklemem. Hı hı. ya Belki şöyle olabilir sürekli bunu tescillemeye çalışan ve penisinin varlığını ve güçlü olduğunu tescillemeye çalışan bir baba. Hı hı. Baba olmaya çalışan bir adam ama bir yandan da e, olamamış bir adamlığını gösteren bir hı hı. yan olarak okunabilir belki bilmiyorum hı hı. Hı hı. açıkçası. Ama e, bir güçsüzlük var Frank'te zaten hı hı. Hı hı. bir şekilde. Hı hı. Hı hı. Bu, buradan güçlü çıkan Jeff olacaktır. Evet. Aslında demin dinlediğimiz şarkının sözlerinde de e, Frank'i çok öfkelendiren bir şeyler var. E, In Dreams şarkısında biz onu mesela Frank'in o şarkıyı dinlerken e, görüyoruz. O işte Dorothy'nin oğlunun şey tutulduğu evde e, ve bir yere geldiğinde birden çıldırıyor, öfkeleniyor Frank. Orayı dinlemeye şey yapamıyor da oluruz, katlanamıyor. Orada e, işte baba Ve oğul arasında bir diyalog var. İşte Sandman'in gelişi, babanın oğlu rahatlatışı gibi bir şarkı Hı -hı. sözlerinde böyle şeyler var. Fakat sonra bize ilk başta duyurmadığı şarkı sözü devamında yani Frank'in delirip çıldırıp şarkıyı yarıda kesip gitmesine neden olan ve bizim o sırada duymadığımız ama daha sonra tekrar çaldığında duyduğumuz bölümünde babanın oğlu terk ettiğine dair bir dize var. Ama sen gidiyorsun. gibi bir şey söylüyor. Şarkı. Do e, Frank'te öyle bir babasız kalmışlığın <gülüyor> tek de var. Evet, evet. O zaten kendi babasıyla da ilgili. Hı -hı, Değil mi hı -hı. dediğin gibi? Hı -hı. Yani Frank karakter aslında çok filmin en sürükleyici en iyi karakterlerinden bir tanesi Filmi var hı -hı. eden. Denis Soporda müthiş oynuyor. Bir anekdot anlatayım bu arada. Hı -hı. David Lynch söz diyor işte Frank karakterini bir şekilde Deniz sopur duyuyor ve e, David Lynch e diyor ki ben Frank'im beni oynat. <gülüyor> David Lynch hem seviniyor yani böyle kendisine bu kadar angaja hissetmesinden hem de paniğe kapılıyor geliyor diye ekibe soruyor. Ya Frank geliyor ne yapacağız diye. <gülüyor> evet ya çok oturmuş. Evet. Gerçekten o gitgelleriyle dediğin Hı -hı. gibi hem cinsel gitgelleriyle hem Hı -hı. E, tahmin edilemez sertliği bu şeyi... Yani çok başarılı bir karakter. Bence zaten filmin Jeff'ten daha önemli bir karakteri. Film film yapan karakterlerden bir tanesi. Ee, peki Jeff kısmına ne diyorsun sen? Yani hmm. Jeff'in büyümesi e, nereye gidiyor? Şimdi o da ilginç çünkü ben bence. Hı. Jeff Frank'ten sonra e, gerçekten erkek olup o ailenin babası olabiliyor mu acaba? Ben çok emin olamadım filmde ondan. Hmm. Valla Jeff'i nasıl görüyoruz işte şezlong uzanmış ve sanki bütün bunları hayal etmiş gibi, gibi. bir şey de var. Hı hı. Ee, kulağından çıkıyor kamera ilk başta o kesik kulağa girmişti zaten. O da bir tartışma. Evet, evet. Ee, o da bir tartışma yani bütün film zihninde mi geçti? Yani zaten Lynch filmlerine dair bir karakteristik bir saptama belki yapılabilir buradan. ...çok döngüsel filmler... Evet. De ...oluyorlar evet. değil mi? Evet. İşte Gökyüzü'yle başladı, Gökyüzü'yle bitti... ...Kulak'la başladı, Kulağa gitti... Hı hı. ...İşte Dick Laurent dead... Evet, ...sonra evet. yine filmin sonunda aynı... Lost Highway ...Zaten aynı ha. görüntüyle başlıp aynı görüntüyle... ...aynı bitiyor. görüntüyle, şeyle bitiyor, cümleyle bitiyor... ...yani hani bir döngüsellik var... ...aslında ilerleyen bir senaryo değil de... ...geliş gelişme sonuç bilindik anlatı... Hı hı. ...ana sineması uygun bir şekilde... ...aslında hani bu bir rüyada olabilir... Bir, bir lineer bir şeyden çok hı hı. anlattık ama yani bu aslında bizim düşüncelerimizde, hayallerimizde olan bir şey. Kaygılarımızın bir e, temsil edilmesi de olabilir. Evet. E, o yüzden bu döngüsellik var. Hı hı. Bu filmde de Jeff'in hani başta bulunduğu noktadan sonra bu yaşadıkları Dorothy'nin girmesi Frank muhabbeti üzerinden geldiği nokta neresi? Acaba bunları kurdu ve olgunlaştı mı yoksa gerçekten yaşadı mı? Onun kulağından mı çıktı? Hı hı. Olgunlaştıysa bu mu ee, olgunlaşmak? <gülüyor> bir de kuş var tabii. Kuş var evet. Ağzında canlı bir böcek olan bir kuş. Ee, bir tür sevgilinin simgesi olarak gösterilen kuşun ağzında canlı evet. bir böcek var. Akça kuşu. Ne kuşuydu onu unuttum. Ardıç diye Ardıç çevirenler mıydı? var ama. Robin. Robin. Hı -hı. Yani e, bütün bunlar olduktan sonra bu böcekler hala var mı? Demek ki var kuş. Onları yedikten sonra. Yani sürekli yiyor onu. Demek ha. ki kuş bunu gösteriyor bize. Hala var. Ama o kaygılar var. Hı. Yani Baba bile olmuş olsa Jeff, onun yerine geçmiş hı. bile olsa. Evet, sevgiyi getireceği varsayılan Arduç kuşu yine de bir böcekle geliyor. Yani. Evet. Ya da şey diye düşünsek e, filmle ilgili hani Sandy ile şey bir ilişkisi var. Normal bir ilişkisi devam eden bir Jeff hı hı. ya da başlayacak bir ilişkisi var. Ama Dorothy gibi bir şeyi kuruyor. Anne ile olan ilişkisini kendisi kuruyor bilinç altında böyle bir imgelen var birçok erkeğin olabileceği gibi hı hı. orada da bir baba figürü var Frank'in temsil ettiği ya yani bunu kuruyor olabilir hı hı hı. hepimiz bunu kuruyoruz hı hı. zaten hani e, sanıyorum Lacan onu tarifeden hani o ilk sahnenin de bir kurmacı olduğunu hı hı. söylüyor yani Freud'un ilk sahnenin gerçekten gerçekleşmiş var olan bir şey olmadığını söylüyor hı hı. E, dolayısıyla Cefin de bu sahneyi Hani gerçekten yaşamadığı şeklinde bir yorum doğru olabilir. Hı hı hı. Çünkü hı hı. Lynch filmlerinde böyle. <gülüyor> evet. Ben bir iki anekdot daha anlatıp anlat, sonra kadar anlat. anlat, sen diye girmek istiyorum. Şey, ha gelelim e, evet. E, sen de nasıl birisi biraz ondan da siz etmek tamam. lazım. E, şey komik. E, Deniz Hopper... E, işte oynuyor ya. Fakat hiç şeyi konuşmamışlar. E, Isabella Rossellini ile Dorethi'yi canlandıran Isabella Rossellini bu arada. Ha yine bir hemen oradan bir şeye gireyim. Ee, yine bir ikilikten söz ediliyor. Ee, i̇şte Jeff'in kendisine karı olarak aldığı. Fendi ile Dorotya arasında, arasında, arasında. Evet. Çok net. Sarışın pembe giinen işte masum naif Amerikalı Çok kızla işte aksanlı konuşan Esmer Avrupalı kadın. gibi bir ikilikten hı hı. yine böyle bir hani David'in için ikilikleri arasında daha karanlık daha karanlık böyle bir şey ve işte yani. ama bir yandan da ona olumlu bakanlar da var hani iki dünyayı da tanıyan ve iki dünyayı da bir şekilde o kadar ayırmayıp da içinde bir şekilde hayatta kalmayı başarabilen bir figür olarak görmek de mümkün Dorothy'yi ama ee, karanlık bir figür olduğu kesin Jeff'in evet, evet. de böyle bir figürü elde etme ihtiyacı olduğu evet, kesin evet, hani Sandy evet. kesmiyor tabiri caizse <gülüyor> evet Evet. evet şey ee, bu ee, Mavi Kadife Rob de ile sandalyeye oturuyor ya Isabella Rossellini ve bacaklarını aç diye emrediyor. Hı hı. Bacaklarını açtığında içinde kilo yokmuş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve bunu yani, bilmiyormuş yani. Edward şey Hopper. <gülüyor> <Dennis> Hopper, <gülüyor> Edward Hopper diyorum. Evet. Aa, Ve şok iyi, çok çok çok iyiymiş. iyi olmuş. Bunu Isabela Rosellin'den alıntılıyorum. Bir de o hani son sahnede böyle ellerini açarak çıplak dayak yemiş bir şekilde ortaya çıkıyor ya karanlıktan Hı -hı. tekrar. Annen mi diye soruyor hatta Mike Fendi'nin erkek eski, arkadaşı, eski evet, bir erkek de o arkadaşı var. Ha, orada da yine anne figürü var. Orada o ellerini açarak gelmesi e, hani meşhur Vietnam'da napalm bombasından sonra çıplak koşan bir kız çocuğu vardır ya. Hıh, -hı, meşhur, meşhur resim, fotoğraf. O, o onu Oradan esinlenerek kollarını o şekilde tutmuş. Çünkü o bir tamamen bir savunmasızlık, tamamen bir e, cinselliğinin bile artık farkında olmama hali yani hı hı. öyle bir şey olarak gördüğü için o saniye, o, o, o pozu e, tekrarlamış yani canlandırmış diyeyim. E, evet yanında da Sandy var. Sandy nasıl birisi? Sandy. Bir de Sandy. E... Şey bir karakter hani düzgün bir karakter ve bir de sevgilisi varmış. oradan anlıyoruz Mike. aslında Mike diye bir adam. Hmm. Yani sen de onu değil de Jeff gibi bir karakteri tercih eden düzgün bir kız aslında. Evet. Senin dediğin gibi ikiliğin o tarafı, ak tarafı. Evet. Çok a sıradan aslında bildiğimiz işte. Çok sıradan işte... ama güvenli bir liman evet. gibi görünüyor. Çünkü bir de Jeff'i tercih ediyor yani. Evet. Bu, bu önemli bir unsur. Niye Ma tercih ediyor? Mike'ın çok bir şeyi yok filmde aslında. Hiç yok neredeyse evet. Değil mi? Evet. Mike'ı bir tek şey olarak biliyoruz futbolcu Amerikan <gülüyor> futbolcusu ve bir de işte son sahnelerden birisinde tehdit etmeye geliyor ve ama orada o tehditte de yine iyi olan tarafı ağır basıyor. Senlerin şöyle bir şey var onu niye tercih ediyor da Lynch filmlerine özgü bir yan var bu Valide Tart'ta da vardı ee, yol filmlerini seviyor Lynch ve hani kahramanlar bu cinselliklerini ilişkilerini biraz yolda da yaşıyorlar. Burada da Sandy biraz Jeff'le yola çıkıyor aslında. Yani o gizemi çözme konusunda. Onun yanında. Ve film biraz ilk başta yanlış hatırlamıyorsam. Aslında ben filmi izleyip çok oldu. Ee, babayla ilgili yani dedektifle ilgili de bir gem atıyor bir ara. Belki onun kirli işlere bulaşıp bulaşmadığıyla ilgili bir yer, bir diyalog falan var. Kendi babasının mı? Tabii tabii. Hmm. İzleyici bir an acaba bu da mı işlerin içinde diye düşündüğü Düşünüyor, bir an var. Evet doğru. Sonra o, öyle olmadığı anlaşılıyor da. küçük bir şey var yanıtmaca oyun var orada. Sendi ona rağmen Jeff'le beraber yolculuğa çıkıyor. Hani o yakalan şeye girdiği sahnede korneye basıyor. Hı hı. Jeff içerideki ama. Aslında Sandy ile Jeff'in ilişkisini bu gizemin peşinde koşmaları kuvvetlendiriyor biraz. Çünkü evet. Sandy için de Jeff'in hani büyüyen bir erkek karakterinin o yolculuğu çok çekici. Bana sorarsan. Evet. Şeydeki gibi hani yine Valide Tart örneğini vereceğim. Orada da yolculuk ateşleyen bir şey. Konekterleri aslında. Hı hı. Başka Ama zaten kadından ki? beklenen biraz da bu değil mi? Hani erkeğini Destek, desteklemek. O kornaya basması. Evet yani erkeğin sen kurbağa da olsa, canavar da <gülüyor> olsa. işte e, bir başka bir ne olursa olsun hani bir anlamda desteklemek. Çünkü Sandy'nin e, cefe bakışlarında hep öyle bir kuşku bu adam hı hı. sapık mı yoksa şey mi? E, ne bileyim ben? Detektif mi? Zaten öyle bir şey soruyor. Evet. Doğrudan Dore'ye Cef'e sen sapık mısın diye bilmiyorum yoksa <gülüyor> <gülüyor> dedektif misin diye. İşte Cef de zaten o sapık mı Dorot ile karşılaşınca e, şey yapacak test edecek. Çünkü birdenbire böyle hayatta görmediği bir karanlık bir deneyim vur bana diyen bir kadınla Hı -hı. karşılaşacak. E, tabii ki her sadomasoşist deneyimle karşılaşan e, ve bunu aslında e, pek tercih etmeyen erkek gibi önce bir çekinecek. ...ne yapması gerektiğini bilemeyecek. Sonra vuracak. Vurduğunda aslında kendi... ...cinselliğiyle ilgili bir şeyler de olduğunu... ...hissedecek. Hı hı hı. Yani Çünkü kendiyle ilgili bir şeyler de var. O da bir e, erkeklik gösterisinde... ...bulunmak hı hı. istiyor aslında. Yani Dorot niye kendisini cezalandırmak istiyor sence? E, şimdi... ...biraz zor bir soru. Hı. Yani Şeyden aklıma geldi hemen... ...Nenfoman'dan yani. Nenfoman'da da bir sadomasoluk. Var ama orada... ...yani... şeyin Joe Joe'ydu değil mi? Joe'nun e, ki bir tercih ama yani bir nedenleri var onda ama hı hı. yani o bunu e, savunan ve bunun aslında bir patoloji bir perversion bir sapıklık olmadığını göstermeye çalışan bir karakter yani hı hı. cinselliğini kabullenen bir karakter aslında oradaki şey e, hani illa bunun bir takım nedenleri olacak bu bir sorun olacak gibisinden bir yaklaşım yok Yani vardığı nokta belki tartışılır. Hı hı. Onun üzerine en son noktada ne dediği Trier'in ama... ...oradaki Sado Mazo e, seçim, seçilmiş bir Sado Mazo şimdi. Hı. Hoşlanılmış hı. ve tercih edilmiş bir Sado. Ha bu, bunu olumsuz diyor Trier ama böyle bir şey var. Buradaki öyle değil muhtemelen. Yani hı. buradaki bir biraz... Bir Öyle biraz da yani zorluk, zorunluluktan yani yaptırılmış hı. biraz da. Belki öğretilmiş bir şey. Bu anlamda. Ya bu arada biz vaktimizi galiba doldurduk. Ama bir, bir şarkı daha çalmayacak. Mı? Çalacağız ve Aha. yani... Bayağı bir bir hızlı bir dakika. şekilde geçti. <gülüyor> Nasıl geçti? tamam Nasıl geçti Peki. habersiz değil mi? Ee, evet bu... Günkü Erguani İstimbot'ta... Murat Tırpan'la birlikteydim. Ben Cüneyt Cebenayan ve birlikte David Lynch'in Madd'lı filmini tartıştık. Ee, ve... Veda etmeden önce... Bir şarkı daha çalacağız. Julie Cruz'dan Mysteries of Love. Ee, Murat Tırpan'a çok çok teşekkür ediyorum. Ben ve de gelecek ben Cüneyt ve bu filmde belki de en önemli özelliklerinden bir tanesi e, Lynch filmleri arasında en iyi soundtrack'a sahip film olması değil mi? Senin radyo programına da çok uygun. Evet. Öyle, en güzel şarkıları herhalde çalabileceğin programlardan biri ol, olmuş olmalı. Kesinlikle öyle evet. Çok teşekkür ederim. Zaman ben nasıl çok bitti teşekkür bilmiyorum ama çok keyifliydi. Hoşçakal. Tekrar görüşürüz. Agwani Istanbul I am a Sinemasal layan ve sunan Cüneyt Cebenoyak açık radyo program destekçisi olun 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41